بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ووفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي والاعتصام إلا بالله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 وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُهُ عيد وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu hafta inşallah rızık konusunu ele alacağız. Rızık konusu esasında Hiçbir zaman gündemimizden çıkmayan, her zaman konuşmalarımızın bir parçası halinde olan belki düşüncelerimizde en fazla yer tutan, bizi gelecek kaygısı içerisinde en fazla düşündüren, yeme içme ile gündelik giyinme ile barınmayla sınırlı olmayan, daha çok bizim beklentilerimize, o sınırsız hayallerimize düşen bir şey. Dolayısıyla insan evladı doğduğu andan itibaren yeryüzünde belli varlıkları ele geçirmek, onlara sahip olmakla serüvenine, dünya hayatındaki bu yolculuğuna başlıyor ve muhtemelen yolculuğunda gençlik yıllarında da, orta yaşlı yıllarında da, yaşlandığı yıllarda da en önemli gündem olarak hayatında hep daha fazla bir şeyler kazanmaya ve bunları da hep rızık yani daha çok yeme içmeyle, giyinmeyle, barınmayla, temel ihtiyaçlarla ilişkilendirerek bu motivasyonu sağlayıp yolculuğuna devam ediyor. Çoğu insan yeme içmek ve giyinmek dışında bunları sağlayan, bunlara karşılık gelen ihtiyaçlarını neredeyse koca bir ömrüne yetecek kadar sağladığı halde bu bahsettiğimiz motivasyonla, heyecanına devam ediyor. Şu halde... Rızık meselesi sadece yemeyi, içmeyi garanti eden, buna yeter, bunu sağlayan miktar kadar değil, bizim hayallerimiz, bizim beklentilerimiz kadar olan bir şey. O bakımdan doyumsuz, bitimsiz bir beklentiyle bu işin ardına düştüğümüz içinde, bir türlü hız kesmeyen hayatımızda her halükarda güçlü bir şekilde Peşini kovaladığımız bir şey olu veriyor. Eğer sadece yediklerimizle, içtiklerimizle, giydiklerimizle, içinde barındıklarımızla ve bunlara yetecek kadar bir akarla sınırlı olsaydı, çoğu insanın hayattan bu anlamda kopması, daha fazla kazanma uğruna heyecanında belli bir yavaşlama olması beklenirdi, ama mümin olanıyla, olmayanıyla, dindar olanıyla, olmayanıyla insanların hemen hemen tamamını böyle bir heyecan, düşünce dünyasını da öyle güçlü bir dürtü kaplıyor. Bunu bazı kimseler insanın yaratılışıyla ilişkilendiriyorlar. Bana da mantıklı gelen ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözündeki anlatımına da pek benzeyen bir şey bu, diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ كَنَ لِبْنِ Ademoğlunun iki vadi dolası altın olsa لَبْتَغَى لَهُمَا O bunun için üçüncüsünü isteyecektir. İkinin üstüne üçüncüsünün beklentisinde olacaktır. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in anlattığı şey vadi dolusu altın ne insanların yiyeceği, içeceği veya barınacağı bir büyüklükte bunu çok çok aşan bir şey. Dolayısıyla iki tane böyle vadi dolusu altın olsa hala üçüncüsü arayışı içerisinde olur ifadesi gösteriyor ki insanın kazanma uğruna bahane olarak sunduğu rızık temini aslında rızıktan çok daha öte bir şeydir, onun kazanmak mülkiyet edinimi ve daha fazlasına sınırsız bir biçimde kavuşma hırsıyla ilişkili bir şeydir. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında biz insan cinsini Hazreti Adem özelinde cennete yerleştirdi. Ve orada Hazreti Adem'e dedi ki ''İnne leke en la tecu'a fîhâ velâ Sen burada aç kalmazsın. وَلَا تَعَرَى Sen burada çıplak da kalmazsın. Dolayısıyla bunlar bu ortam içerisinde senin açından zaten var olan şeylerdir. Bunları elde etmek için bir çaba senin açından gerekmez. Bu ortamda sen zaten bu imkanlarla donatılmış durumdasın. وَاَنَّكَ la تَضْمَعُ ف۪يهَا Burada susamazsın. ولا تضحى güneşte kalıp da güneşin altında güneşin altında böyle bir şey de olmasın. Dolayısıyla çok özel bir ortam. Bu ortamda yemesi, içmesi, barınması zaten sağlanmış bir durumda. Cenab-ı Hak "Fekule minha bolca yeyiniz hayfe etuma" dilediğiniz gibi Dolayısıyla böyle bir ortamda emek etmeden doğrudan tüketmeye, hazır tüketmeye karşılığında bir emeğin kendisinden beklenmediği bir ortamdan söz ediyoruz. Ve bu her ihtiyaç duyduğu ister yeme olsun, ister içme olsun, ister giyinme olsun kendisine baştan garanti edilmiş bir ortama uygun bir yaratılıştadır Hz. Adem Aleyhisselam. Ve kendisine sunulan bir ortamla birebir eşleşir bir yaratılışı var. Ama gel gör ki buradan çıkarılınca ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ve eşini لَا يُخْرِجَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ min مِنَ الْجَنَّةِ Ana babanızı cennetten çıkardığı gibi diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu cennetten çıkış, yeryüzü ortamı adeta sudan çıkmış balığa dönmüş bir durumdayız. Bizim için hiç de hoşlanmadığımız, haz etmediğimiz bir üretim ve tüketim dengisinin bulunduğu bir ortamdayız. Eğer üretmezseniz elinize tüketme imkanı geçmez. Dolayısıyla çaba göstermek ve üretmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız. Böyle bir ortamdayız bizler, yaratılışımızla uyumlu olmayan bu ortamda yaratılışımızdan gelen duygularla hareket ediyoruz. Dolayısıyla hiç üretmeden hazır tüketime meylediyoruz bu yaratılışımızda, ta cennete uygun olan yaratılışımızda var olan bir şey. Allah Azze ve Celle bizi böyle bir ortamda sınamaya aldı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortamda rızık meselesi hayatımızın en önemli meselesi haline geldi ve ortamın da en temel parametrelerinden bir tanesi. Ve biz merak ediyoruz böyle bir ortamda rızkın, imkanın insanların eline geçtiği süreçte hangi formüller, hangi kurallar işliyor ve bunun her gün arayışı içerisindeyiz. Bu kuralları iyice öğrenmek istiyoruz ki bu kuralları kullanmak suretiyle daha fazlasına kavuşalım. Dolayısıyla rızık temini, imkan bu anlamda bunun karşılığı para, mülk, servet olarak bunların nasıl kazanılabildiğine dair fikirler, ipuçları, teoriler insanlar arasında en çok paylaşılan, duran, en çok anlatılan şeyler. Peki, ortamı var etmiş olan ve bizleri bu ortamda sınamak üzere, bizi bu ortama indirmiş olan Allah Azze ve Celle bu konuda neler söylüyor? Rızık konusu Kur'an-ı Kerim'de çok tekrarlanan bir konu ve Cenab-ı Hakk'ın bu konuya yaklaşımı, bize bu konuyu nasıl yürüttüğüne dair anlatımı son derece nettir. Yani karmaşık değil, ikircikli değil, Cenab-ı Hak bu konuyu nasıl insanlar arasında, dünya hayatında yönettiğine dair açıklamaları var. Dolayısıyla müminler hayatı, varlığı, var edenin oluşturduğu ve bizi bu iç süreçte sınadığı bir ortam olarak bildikleri takdirde bu konuda en çok kulak vermeleri gereken zat Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Çünkü muhtemel ki Cenab-ı Hakk'ın süreci işlettiği kurallardan habersiz olunca pek çok farklı kimsenin anlattığı ama gerçek olmayan kuralları, formülleri, ipuçlarını, fikirleri deneye durarak hayatlarını zayi edebilirler. Daha fazla kazanım uğrunda bu süreçlerde nice fikirleri, ve bu fikirlerin ardına koyacakları nice emekleri, gayretleri, sermayeleri heder edebilirler. O zaman bir insanın eline bu dünyada her ne geçerse, bu nasıl geçer? Bunu Allah Azze ve Celle'den dinleyelim. Cenab-ı Hak diyor ki: "Allahu yabso toriz qalimeysha'u. Allah'tır, rızkı dilediğine." bolca yayan Allah'u yabusutur rizqa limen yaşa'u sonra da Cenab-ı Hak diyor ki ve yakdiru yaydığı gibi ve yine dilediğine rızkı kısan daraltan Allah'a sebeşerledir. Bunu Cenab-ı Hak kendisinin yaptığını kullarına haber veriyor ve dünya hayatında bu rızkın dağılımı İnsanlar arasında vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'rrizk. Allah rızık konusunda sizleri birbirinize taftıyla etti. Ahmet'e şu kadar verdi, Mehmet'e ondan biraz daha üstün verdi. Ötekini ondan biraz daha üstün verdi. Berikine biraz daha farklı verdi. Vallahu faddala ba'dakum Allah'tır yine bu ayette Cenab-ı Hak ile başlıyor. Allah'tır sizleri rızık konusunda belli üstünlükler ile farklılaştıran. Bunları Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize sadece haber vermekle kalmadı. Bunların yani bu bahsettiğimiz sürecin bizim tarafımızdan da gözlemlenebilir olduğunu bize haber verdi. O yüzden dedi ki, اَوَا لَمْ Görmediler mi onlar? اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ yaşa o minay bedihi, وَيَقْدِرْ Görmediler mi ki Allah'tır kulları arasında rızkı birilerine bolca veren, diğerlerine kısan. Dolayısıyla o haber verdiği, yaptığını haber verdiği durumu Cenab-ı Hak bizim de Gözlemlerimizle dünya hayatında biz bu hayatın bir parçasıyız ve bahsettiği kulların arasındayız, biz de o kullardan bir tanesiyiz. Bu rızkı nasıl yaydığını, dilerse nasıl bol verdiğini, dilediğinde nasıl kıstığını bizim de gözle görecek şekilde dilersek, istersek, görmek istersek buna muttali olacağımızı Cenab-ı Hak söylüyor. Dedik ki, evvelen mi yoksa görmediler mi? Hala görmemiş görmemiş olmamıza şaşar, hala görmemiş olmamızı şaşkınlık ifadesiyle bize sunar bir biçimde. Evvelen mi yaralı? Ennallah yabusutur rızk limen yaşa uwayakdir. Görmediler mi onlar? Hala Allah'ın kulları arasında rızkı dilediğine yaydığını. Dilediğine, kıstığını. Rızık bizim dünya hayatımızda çok önemli bir parametre doğru ama yegane tek parametre değil. Yani dünya hayatındaki insanların içinde bulundukları koşulları sıralayacak olsak, o insanların sahip oldukları rızık, mal, mülk servetleri onlar açısından önemli bir parametredir, önemli bir husustur ama bu sadece yegane tek bir husus değil. Dünya hayatında buna benzer çok değişkenler var, çok farklı değişken olmayan ama kişiden kişiye farklı olan hususlar da var. Başta cinsiyet faktörü insanlar arasında bir değişken, sonra insanlar arasında mülkiyet faktörü bir değişken, sonra insanlar arasında onların zekası, akılları, fikirleri, Görünümleri, doğdukları coğrafyalar, boyları, görünüşleri, maharetleri, el becerileri ve benzeri pek çok konuda Allah Azze ve Celle insanları dünya hayatında farklı farklı kılmıştır. Dolayısıyla resme, büyük resme baktığımız zaman dünya hayatında birbirimize göre farklılığımız sadece zenginliğimiz ve fakirliğimiz değil suretimiz, şeklimiz, şemailimiz, saçlarımızın düz ya da kıvırcık olmasına kadar her türlü hususta aramızda pek çok farklılıklarımız var. Ve bu farklılıklarımızı kimimiz kimimize karşı üstünlükler olarak takdim etmeye ve bir üstünlük aracı olarak kurmaya çalışır. Halbuki Allah azze ve celle dünya hayatında aramızdaki bütün farklılıkları, lisanımızın farklılığına kadar وَمِنْ اَيَاتِهِ اِخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Renklerimizin farklılığı da, dillerimizin farklılığı da, ırklarımızın farklılığı da, yaşadığımız, doğduğumuz coğrafyalar, ebeveynlerimiz, görünümlerimiz, şekillerimiz, kimi çekik gözlü, kimi başka türlü, kimi sarı, kimi siyah, bunların hepsi, Maharetlerimiz, zekalarımız bunların hepsi dünya hayatında Allah Azze ve Celle'nin bizim aramızda oluşturduğu farklılıklar ve bu farklılıklar üzerinden bizi sınadığını haber veriyor. Dolayısıyla nasıl diğer farklılıklarda bunları belirleyen Allah Azze ve Celle ise dünya hayatında önümüze sahne sahne açılan hayat sahnelerinde Ortamın her türlü kurgusu ve ortamda bizim imkanımıza verilen yahut verilmeyen her türlü şeyler Cenab-ı Hakk'ın bizi özenle sınadığı bir sürecin faktörlerinden ibaret. Zenginlik ve fakirlikte bunlardan sadece bir tanesi. Dolayısıyla birilerinin sandığı gibi Allah Azze ve Celle yeryüzü sahnesini kurmuş sonra biz kullarını oraya koyup haydin bakayım herkes ne kadar kazanacak göreyim demişçesine bir hayat yaşamak kişinin gerçeği ıskalayıp kendi duygularının esareti içerisinde bir döngüye mahkum olmasından ibarettir. Cenab-ı Hak bunları... Tam bir esaret olarak tarif ediyor. Yani bir kimsenin dünya hayatının bu giriş noktasındaki başlangıcı Cenab-ı Hakk'ın herkese haydi bakayım kim ne kadar kazanabilecek göreyim demişçesine birbirimizle mal kazanmak uğruna yarıştığımız bir arena gibi sanması olağanüstü bir yanılgıdan ibaret. Ve bu süreçteki edinimler edinimler kazanımlar, kazanımlar, çoğaltmalar, çoğaltmalar, çoğaltma uğruna bütün hayatın heder edilmesi korkunç bir yanılgıdan ibaret. Halbuki Cenab-ı Hak dedi ki وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Nasıl diğer parametrelerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın uğrunda harcanabilir olup olmaması şeklinde yoklanır. Yani bir kimsenin sahip oldu bir maharet varsa bu maharetle Cenab-ı Hak uğruna bunu kullanıp kullanmayacağı yoklanır. Bir kimsenin gücü varsa bu gücünü Allah yolunda söz gelimi cihad ederek kullanıp kullanmayacağına yoklanır. Bir kimsenin zekası varsa bu zekasıyla Cenab-ı Hak uğrunda İlim üretip insanlarla bunu paylaşıp paylaşmayacağına yoklanır. Her kime ne verilmişse bunun üzerinden çünkü veren Allah Azze ve Celle'dir verdiğini kendisi uğrunda kullanıp kullanmayacağına yoklanır. Yoklar. <gülüyor> Buyurdu ki la ile yukellifullahu nefsen illa Allah hiçbir kimseye ona vermediği bir şey üzerinden sorumluluk yüklemez. Dolayısıyla bütün sorumluluklar verilen şeyler üzerindendir. Kime hangi bakımdan bir şeyler veriliyor ise o, o bakımdan sorumlu tutuluyor demektir. Dolayısıyla elimizdeki sınavdaki kitapçık türleri gibi, her birimizin hayatında farklı farklı türden sınav malzemesi konular vardır. Ve bunları sağlayan, veren Allah Azze ve Celle bunlar üzerinden sınayan da Allah Azze ve Celle'dir. Kime hangi başlıktan soru sorarsa o başlıktan da onun sınavı yürür. Şu halde zenginliğimiz ve fakirliğimiz Cenab-ı Hakk'ın bize bu anlamda sağladıkları bizim çabamızla kazanıp kendimizi ifade ettiğimiz veya dünya hayatında kendi kariyerimiz olarak oluşturduğumuz başarımızın bir öyküsü olmaktan çok uzak Cenab-ı Hakk'ın bizi sadece sınamak üzere elimize verdiği bir araçtan ibarettir. O yüzden Allah Azze ve Celle bunların hepsi bizim size sağladıklarımızdan, Kiminize verip kiminize vermediğimiz şeylerdir. Bunlar birinizin kendi başarısı olarak diğerlerine üstünlük kuracağı bir şey değil. O bizim verdiğimiz bir şey. Kafirler bununla üstünlük ve kendilerini bununla ifade etmeye kalkınca dediler ki biz üstün kimse deriz. Bak mallarımız var, gücümüz, servetimiz, imkanlarımız, adamlarımız var. Dolayısıyla biz bu üstünlükle azaba falan uğrayacak değiliz. Cenab-ı Hak dedi ki onlara dedi اَوَ yara'u يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ yasha". يَشَاءُ وَيَقْدِرِ Bunlar görmediler mi ki Allah'tır rızkı dilediğine verip dilediğine kısan. Dolayısıyla bunlar sizin bir başarınız değil. Bunlar sizin elde ettiğiniz, dolayısıyla bununla iftihar edip bununla övüneceğiniz ve bununla kendinizi ifade edip bunundan ötürü karşılığını Allah'ım bak ben bu kadar çok kazanabildim sen de bana öyle muamele et ne kadar başarılı bir adamım diyeceğiniz bir şey değil. Ve ma emwalukum ve la auladukum bi'lleti tuqarribukum 'indana zulfa. Ne sizin mallarınız ne de sizin çocuklarınız bizim katımızda sizi bize yakınlaştırmaz diyeceğine bak. Bunları biz size veriyoruz. Zaten verdiğimizden ötürü niye sizi değerlendirelim ki? Niye size zaten biz verdiğimiz şeyden ötürü kıymet verelim ki? Biz verdik. E bana benim benimki fazla, e fazlayı da biz size verdik. Fazlalığını da biz takdir ettik, azlığını da. Ya Rabbi ama ben çok emek sarf ettim, çok çaba ortaya koydum. Cenab-ı Hak da ona diyecek ki... Bizim fazla vermemiz senin çok emek etmenden ötürü değil, fazla vermek istediğimizden senden daha fazla emek veren yüz binlercesini aynı hayatta gördün onlara vermedik. Birazcık aklet, aklını çalıştır. Bunun bizim sana verdiğimiz bir şey olduğunu gör. Ya Rabbi ben zekamı kullandım o yüzden diyene senden çok daha zeki sınıfta, çok daha iyi sınavda iyi notlar alan nice arkadaşların olduğu, İşçi olarak çalıştırdın onları, zekanın da sonucu değil. Biz bunları tam da ifade ettiğimiz, söylediğimiz gibi sınavın bir aracı olarak dilediğimize bolca, dilediğimize kısarak hayatı sınav ekseninde yürütüyoruz buraya cenab Dolayısıyla bunlar sevinecek şeyler değil. <gülüyor> bunlar iftihar edilecek, önünecek şeyler değil. Bunlarla Allah katında bir değer umuyorsanız, Bunları kendi başarılarınız olarak, başarı hikayeleriniz olarak Cenab-ı Hakk'ın katında Allah'tan bir brava bekliyorsanız bunlar boş şeyler dedi Cenab-ı Hak. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا Bunlar sizi bizim katımızda bize yaklaştıracak şey değil. Neden? Çünkü Allah'u yabsutur rizqa limen yasha ve yaktır. Çünkü çok veren Allah çok veriyor. Kul başararak kazanmıyor, kısıyor Allah kısıyor. Niçin çok verip niçin kısıyor derseniz birini malla sınıyor ötekini kısmak suretiyle sınıyor. Yarınki günlerde tersini yapıp berikini fazlalaştırarak sınamaya devam edebilir. Bunun da elinden alarak bu kez fakirlik dediğimiz konu başlığı altında sınayabilir. Ne kaybettiğinde... Yanlış yaptığı için kaybetmiştir ne de kazandığında söke söke kazanmıştır. Bunların hepsi öncesinde yaratılmasından evvel bir kitapta yazılıdır. Dolayısıyla hayatımızdaki koşullar tıpkı doğduğumuz tarih nasıl bizim istemimizin dışında gelişmişse, doğduğumuz coğrafya nasıl bizim istemimizin dışında gelişmişse, ki bunlar hayatımızdaki koşulların tamamına renk veren temel parametrelerdir. Bundan üç yıl önce doğduğunuzu düşünün. Ne elinize telefon geçer ne de bir araçta kendinizi seyahat eder bulursunuz. Ne kadar çabalasanız da bunlar elinize geçmezdi. Kim takdir etti? Bu vakitte doğmayı kim takdir ettiyse, bu coğrafyada doğmayı kim takdir ettiyse, bu imkanlarla bu aileden doğmayı... Bu çok temel parametreleri nasıl Allah Azze ve Celle belirlemiş ise erkekliğimizi, dişiliğimizi, zenginliğimizi, hayat içerisinde değişen koşullarımızı da sınav gayesiyle değiştiren Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dedi ki onlara de ki قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ bu ayet Kur'an-ı Kerim'de kendisini o kadar farklı formatlarda tekrarlıyor, yineliyor ki bu kez emir ile onlara söyle ki Allah'tır rızkı kullarından dilediklerine yayan, dilediklerine kısan, böylece aramızdaki üstünlükleri bu konu başlığı altında, rızık konusu başlığı altında sağlayan Allah'a seve Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'rrizq Allah sizi rızık konusunda üstünlükler ile yeryüzünde bu dünya hayatına salı verdi. Cenab-ı Hak dedi ki siz şöyle deyin. Kulillâhumme <Sessizlik> de ki ey Allah'ım. Mâlikel mulki sen mülkün sahibisin. Tu'til mulke men u sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mulke mimmen teshao dilediğinden de mülkü söker geri alırsın. Ve tuizzu men teshao dilediğine kariyer verirsin, makam verirsin, rütbe verirsin. Ve tenzi'ul mulke mimmen teshao, tuizzu men teshao ve zillu men teshao. Dilediğini zelil kılarsın, makamından, mülkünden edersin onu düşürürsün. Bunlar senin elindedir. Bi hayır. Bunların hepsi senin elinde ya Rabbi. O terzuqu men teshau bi gairi hisab. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Bunların hepsi ey Allah'ım senin elinde. Bazı kimseler Allah azze ve celle'nin bu ayetlerini okuyunca ya e o zaman yatıp yan gelip yatalım. Madem ki Cenab-ı Hak ne dilediyse ne yazıp takdir ettiyse bize ulaştıracak diye biz niçin çalışıyoruz? Niçin bu ayetlere muhatap olan müminler sabahın erkeninden günün içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği gibi وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا Niçin maişetleri peşinde koşuyorlar derse şayet biz müminler bunu Allah'ın emri Dolayısıyla yapıyoruz. وَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ Ayetinin emri dolayısıyla yapıyoruz. Allah'ın katında rızkınızı arayın ayeti var. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Ayeti var. Allah'ın fazlını araştırın, arayın. Bu peş, Bunun peşinde yeryüzüne dağılın. Bunun peşine düşün ayeti var emir dolayısıyla tıpkı namaz kılın emri nasıl bir emir ise Allah'ın rızkını Cenab-ı Hakk'ın katında araştırın emri de Allah'ın bir emri olarak bir çaba ve gayreti ortaya koymak hususunda müminlerin yerine getirdikleri bir şeydir. Bunu yaparak sadece Allah'ın emrini yerine getirdiklerini düşünürler bundan ötürü Cenab-ı Hak'tan sevap umarlar. Bunun neticesinde Allah'ın bir şey verip vermeyeceğini o Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şeydir. Dilerse çoğaltır yayar, dilerse kısar. O onun tam da ayette bahsettiği şekilde yaptığı bir iş olarak bilir. Dolayısıyla hiçbir zaman bir mümin hayatını böyle bir eksen üzere planlamaz. Şöyle şöyle şöyle kazanmak sonucu üzere planlamaz. Hele hele bütün bir eğitim öğretim hayatını böyle bir meslek şu şu şeyler kazanıp şöyle mesleğe kavuşup dolayısıyla da oradan şöyle şöyle zenginliklere ulaşmak üzere bir hayalin üstüne kurmaz.'' İnsanlar maişetlerini, mesleklerini Allah Azze ve Celle'nin kendilerine emrettiği bir çabayı ortaya koyabilmek üzere sahiplenirler bir sorumluluk olarak ama bunun ucunda büyük bir zenginlik hayalleri olmazdı. O Allah Azze ve Celle verirse verir, vermezse vermez olarak bilirler. O bunların neticesi ve sonucu zorunlu bir sonucu değildir. O yüzden de tüm bunlar yaptıkları halde ellerine doğru düzgün bir şey geçmeyince Ya Rabbi niye vermiyorsun diye dönüp Cenab-ı Hakk'ı sorumlu tutmazlar. Hesabı Allah'a kesmezler. Çünkü daha baştan bilirler ki Kendileri gibi binlercesi yüzbinlercesi aynı hayali aynı yolculukta yürüyecek ama içlerinden sayılı kimseler o hayali zenginliklere kavuşacaklar. Bu Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir şeydir. Ve Cenab-ı Hak bunu sadece göreceğimiz bir şey değil bir ayette bu bahsettiği işlemin yeryüzünde bu yürüttüğü sistemin ilmini yapabileceğimizi söyledi. Sadece gördüğümüz bir şey değil eğer buna odaklanırsak yani bu konuyu bir bilimsel konu yaparsak insanlar nasıl zengin oluyor, zengin olmanın yolunu bilimsel bir konuya bir araştırmaya bağlı tutarsak hiçbir data bunun zorunlu sonucu olarak karşımıza çıkmayacak ve diyeceğiz ki bu tamamen Allah'ın iradesi olan bir şey şu kadar zeki olursa ve şunları şunları yaparsa oluyor diyemeyeceğiz. Çünkü takip ettiğimiz ilmi süreçte aynı şeylerin olduğu çoğunluk, çoğunluğun eline o sonuç geçmemiş olacak. Bir başka zengini bulacağız, o da şöyle zengin olmuş, o zaman böyle zengin olunuyor desek, bunu varsaysak yine gidip baktığımızda aynı şeyleri yapmış nice daha fazla sayıda insanın o sonuca kavuşamadığını göreceğiz. Dolayısıyla kontrollü bir yaklaşımla gittiğimizde hiçbir sürecin ucunun zorunlu olarak zenginliğe çıktığını bilimsel bir yaklaşımla ispat edemeyiz, edemeyeceğiz. Peki bu çalışmanın tamamında bizi nereye götürür bu? Allah Azze ve Celle'nin bu kez görmediler miden daha fazlasını Cenab-ı Hak söyledi. اَوَلَمْ <gülüyor> يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْتِرِ Onlar bunun ilmini yapmadılar mı ki Allah'tır rızkı dilediğine bolça verir, dilediğine kısar. Dolayısıyla bu artık bizim bir insan olarak aklettiğimiz takdirde ilmi olarak da göreceğimiz bir şeydir. Kafirler buna ne diyorlar? Onlar da hakikaten... Çabanın zekanın zenginliğin sonucu ve zorunlu olarak sağlayıcısı olarak görmediklerini onlar da söylüyorlar. Çünkü bu çıplak bir şey bu hayatta açık bir şey. Peki nereye bağlıyorlar? Şunu yap zengin olursun diyenler yapıyor olmuyor. şunu yap o yine olmuyor. Binlercesi olmuyor. Bir sürü akıl veren insanlar var. En sonunda o olmayanlara diyorlar ki, bak bir kaçı oldu ama ya onlar nasıl oldu, biz olamadık derse diyorlar ki cevap olarak e şans artık. Halbuki onların o şans dediği şey bütün sistemi yerle yıkan, hiçbir aynı şeyleri yapan yüz binlercesinin kavuşamadığı bir sonuç olarak karşımıza çıkan açık gerçekliktir ve bu gerçek, gerçeklik bize şunu söylüyor ki tesadüflere, rastlantılara değil Allah'ın iradesine, dilediğine kıstığı, dilediğine bolca verdiği bir süreçte bizi yaşattığı bir sistem işliyor. <gülüyor> Dolayısıyla kul bunu ilim yapıp bildiği, öğrendiği, akledip hayatı Cenab-ı Hakk'ın yönettiğini gördüğü süreçte o zaman asıl kendine gelir, o zaman asıl müşteri olur. Allah'ın emri gereği çabasını yapabildiği kadar ortaya koyar ama bunun neticesinin Cenab-ı Hakk'ın aynı çabayı başkalarına verdiği sonuçlar olarak değil, dilediği gibi Cenab-ı Hak. onu öyle sınıyor, beni de şu an böyle sınıyor diyebilir müsteri olur. Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Ma asaba min musibetin fil ardı ve la fi illa fi kitabim min qabl an Bunların hepsi bir kitapta yazılıdır. Daha yaratılmazdan önce. Bu koşulların, hayatımızdaki koşulların tamamı mukadderdir, takdir olunmuş Cenab-ı Hak tarafından bizi sahne sahne önümüze açılan belirlenmiş bir sınav olarak önümüze çıkar. Bu yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, bunları biz belirliyoruz. O yüzden kaybedince şundan kaybettim, bundan kaybettim, ileri görüşlü değilim. O yüzden kaybettim. De üzülmeyin. Kazanınca da şöyle kazandım, böyle kazandım diye şımarmayın. Likayla <gülüyor> ta sewa la mafatakum. Kaybettiklerin biz bunları size söylüyoruz haberini veriyoruz. Bunların hepsi fi iki tabin mübin apaçık bir kitapta yazılıdır. Likeyin için likeyla tasavala ma fatakum. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. Ve la tefrahu bima Allah'ın size verdiklerine de sevinmeyesiniz, şımarmayasınız diye. O yüzden mümin öyle bir noktaya gelir ki Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا Nice hayvan var biliyor musunuz? Nice hayvan, bunlar o kadar sahipsiz, o kadar ne dernekleri var, ne toplumları, ne onların garantileri, sigortaları, yarınlara dönük depoları, hazneleri, soğutma odaları, hiçbir şeyleri yok. Onlar da birer canlı ve onlar da yiyerek içerek hayatlarını sürdürüyorlar ve bunların birçoğu bizden daha sert koşullara maruz kalıyor. Kuşlara bakın ne kadar soğuk bir ortamda önümüzde uçup duyuyorlar, pil takılı değil bunlara yedikleri içtikleriyle bunlar bu enerjiyi sağlıyorlar. Kim bunlara bu enerjiyi sağlıyor? وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا Onların yanlarında taşıdıkları bir şey bile yok. Yani insanların arabaları dediğin zaman arkasında şu kadar deposu var. Motor bile olsa arkasında hemen bakmasın oraya bir yer yapılmış, yanında taşımak durumunda. Cenab-ı Hak bunlar yanlarında da bir şey taşımıyorlar, görüyor musunuz dedi. لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا Ve üstelik bunlardan kıtadan kıtaya gidenler var. Artık böceği, küçüğü, büyüğü, nice dabbeler. Hepsinin canlılığı devam ediyor. Hepsinin yazı var, kışı var ve hepsi aynı ortamda yaşıyorlar. Allah kim bunlara rızık veriyor? Allahu yerzukuha. Bunları rızıklandıran Allah'tır dedi cene ı Hak. Allahu yerzukuha. Dedikten hemen sonra ne dedi? Ve kum. Sanmayın ki siz kendinizi rızıklandırıyorsunuz, sizi de biz rızıklandırıyoruz. Tıpkı onlar rızıklandırdığımız gibi. Allahu ya rızukuha ve iyyakum. Sizi de biz rızıklandırıyoruz. Siz sadece bir yanılgıyla kendi rızkınızı kendiniz sağladığınız evhamına kapılıyorsunuz. Yoksa yediğinizi biz bitirdik, içtiğinizi biz indirdik. Aranızdaki dağıtım sürecinde kaynatıyorsunuz, mülkiyet peydah ediyorsunuz, parayla alınır satılır zannediyorsunuz ve sonrasında kendiniz yapmışçasına sahip oluyorsunuz. Hiçbir öyle değil. Allahü yarızıquhâ ve iyâkum. O kuşları nasıl Allah rızıklandırıyorsa sizi de biz rızıklandırıyoruz. Burada biz kulların Cenab-ı Hakk'ın emriyle, hayatımızda maişetimizin peşini kovalamamız ile elimize geçenlerin miktarını ayırmamız lazım. Elimize geçenler Cenab-ı takdir ettikleridir. Bizim çaba ve gayretimiz sadece Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmek için ortaya koyduğumuz bir Girişimden öte bir şey değildir. Eğer meseleye böyle bakarsak Cenab-ı Hakk'ın bize وَبْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ öğrettiği gibi bakarsak o zaman bu çabamızın sonucunda tıpkı namaz kılmış gibi, oruç tutmuş gibi, zekat vermiş gibi sevabımızı alırız. Allah'ın emrini yerine getirmenin neticede elimize geçen sadece yine Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar olacaktır. Ama direksiyonu kırar, Cenab-ı Hakk'ın bizi takdir ettiğinden daha fazlasını zorlayarak söke söke kazanacağımızı zanneder. Zenginlik hayaliyle vaktimizi, gayretimizi, gecemizi, gündümüzü, gündüzümüzü ve bu arada Cenab-ı Hakk'a sor karşı sorumluluklarımızı, hayatı anlamak, niçin yaşadığımıza dair hayatı anlamlandırmak gibi çok temel bir sorumluluğumuz var. Bunların da hepsinden feragat ederek, varsa yoksa burada ne kazanacağız diye bağışlayın ifademi yırtınır isek, elimize yine Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiğinden gayrısı geçmez, hayatı böyle bir seküler bakış açısıyla motoru yakmış oluruz ve neticede mutsuz, eline yeterince bir şey geçmediği için Rabbine karşı küs, dargın ve bah, bahtsız, bedbaht olarak sonlandırırız. Cenab-ı Hak dedi ki مَنْ كَانَ يُر۪يدُ الْعَجِلَتَّ Bu acele olanı kafayı takıp da onu Murad ederse bir kimse اَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ Ona o acele yerden veririz ivedi olarak mâ neşâ'u neyi dilemiş isek, neyi dilemişsek onu veririz thumma ceannâ lehu cehenneme ama bütün çabasını muradını dünya kıldığı için thumma ceannâ lehu cehenneme ona sonrasında cehennemi karşısına çıkarırız yaslâha medhûmen medhûra oraya atılı verir kendisini kınaya durarken herkes onu kınamış bir haldeyken koca bir hayatta motoru yakmış bütün var olan sermayesini bir hiç uğruna harcamış ve kaybetmiş olarak bilmemiş ki bu dünyada eline geçecek ne varsa Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar geçecek ve hepsi sadece sınamak gayesiyle geçecek ve sonra da geri alınıp ölümler Rabbine dönecek. Bunu bilmekten uzak durup bu gerçeği reddederek söke söke alacağını, her şeyin burada çabayla değiştirilebileceğini, takdirin de aşılabileceğini, bu arada bazı Hocaların Cenab-ı Hakk'ın ahirete dönük olarak insan için ancak çabasının gayretinin sonucu vardır. Ayetini ahiretten koparıp dünya özelinde çalışırsanız gayret ederseniz elinize geçer. Sanki zenginler çalışarak gayret ederek zengin olmuştasına. Hem ayeti manipüle ediyor hem sahada hayatta her an işleyen hakikati görmezden geliyor. Bu çok yanlış. Cenab-ı Hak وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ <يُرَى> dedi. Bu kişinin Cenabı Hak uğrunda وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَاُولَٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Kimde ahireti murad eder ve bunun çabasını ortaya kor ise bunların bu çabaları karşılığını bulacaktır. Cenabı Hak böyle bir şeyden bahsediyor. Yoksa kim ne kadar çalışırsa ona o kadar zenginlik veriyoruz. Aynı konuda nice ayette hayır bunu ben yapıyorum dedi. Bu kadar muhkem ayeti bırakıp başka bir ayeti manipüle ederek sözüm ona seküler beklentiyi karşılamaya çalışmak beyhude bir aldanmadan öte başka bir şey değildir. وَاللّٰهُ فَدَّلَ بَعْدَكُمْ عَلٰى بَعْدٍ Bu rızık konusunda... Bizim aramızdaki üstünlükleri yöneten Allah Azze ve Celle'dir. Nehp nuqasem ne beynahum fil hayati dünya, dünya hayatında onların arasındaki ma'yşetlerini taksim eden biziz diyor Cenaba. Bu üstünlükler her bakımdan sadece ma'yşet bakımından değil, dediğim gibi diğer ne kadar konu başlığı varsa insan hayatını ilgilendiren bunları hayatımızda yöneten Allah Azze ve Celle'dir. Baştan sabite olanlar cinsel, e, cinsiyetimiz gibi ve değişebilir türden olanlar bunları hayatta Allah Azze ve Celle yönetiyor ve sınav maksadıyla yönetiyor. Dolayısıyla bu süreçte bolca verilenin de sadece sınav maksadıyla verildiği bilinmelidir. Cenab-ı Hak dedi ki bu bolca verilmiş ve verilen bu imkanı وَمِنْ مَا رَزَقْنَا هُمْ Tam da Cenab-ı Hakk'ın uğrunda harcamak üzere, infak etmek üzere çünkü verilirse böyle bir maksatla verilmiştir ama verileni daha çok çoğaltmak Üzere kullanan her kazanımı bir sonraki adımda sermayeye dönüştüren muradını dünyaya odaklamış tipler hayatın esareti içerisine girmiş tiplerdir. Bunları Cenab-ı Hak köleye örnek verdi. Dedi ki daraballahu metelen abden mamlukan. Allah dedi ki bir köleyi örnek size veriyorum. Bu köle başkasının mülkiyeti altında kendisinin hiçbir mülkiyeti yok. Dolayısıyla da hiçbir şey yapamaz. La yakdiru şey, Harcayamaz, alamaz, satamaz. Kendi mülkiyeti yok ki. Çünkü köle. La yakdiru şey. Peki diğer örnek: "Ve minna rizqan hasenan fehuve yunfiqu minhu sirran ve Bir de bir adam düşünün ki biz kendisine güzelce hoş rızık vermişiz. O da gizli aşikar bundan infak ediyor. Hel <gülüyor> yestevûn, bu ikisi eşit olur mu? Elhamdülillâhi, <gülüyor> Allah'a hamdolsun. Bel-ekثرuhum <gülüyor> la yalemun. İnsanların çoğu ilim yapmıyor. Allah Azze ve Celle verdiği köleyi hiçbir şey yapamayan bir adam olarak, mülkiyeti olmayan, hiçbir şey yapamayan başkasının mülkiyetindeki bir adam olarak... Zengin kimseye verdi. Çok mülketi var ama bunu hiçbir şekilde Allah yolunda harcayamıyor. Tıpkı bir köle gibi kendisi malının esareti içerisinde. Hiçbir şey harcamaması, harcayamaması bakımından, Allah'ın yolunda onun rızasını kazanmak uğrunda hiç infak edememesi, eline geçen bunca imkanı değerlendirememesi bakımından köleye örnek verdi Cenab-ı Diğeri ise kendisine whoman razıqnâhu minna rizqan hasana. Biz ona hoş bir rızık vermişiz. O da fahuayunfiqminhu. O da bundan infak ediyor. Sırlandırca, gizli infak ediyor, aşikar infak ediyor. Infak o yüzden özgürlüktür. Infak edebilmek kişinin özgür olabilmesinin ifadesidir. Malın esaretinden çıkıp Mal, mal ile Allah'ın rızasını hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'a bir vesile edinip onu Allah Azze ve Celle'ye onun rızasını ümit ederek harcayabilmek. Bu benim elime geçmedi Cenab-ı Hak bana böyle imkan vermeyerek beni aşağılamış bulunuyor diyen kimseye Cenab-ı Hak dedi ki çünkü وَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اَهَانًا Bana vermiyor, bana da versin, ben de yakınlaşabileyim diyen kimseye Cenab-ı Hak diyor ki Biz bu dünyada her birinize farklı farklı şeyler verdik. Her birinizin sınavı da o size verdiklerimiz üzerindendir. Dolayısıyla herkes Cenab-ı Hakk'ın rızasını, hoşnutluğunu, Kavuna, kav, kazanabilecek farklı imkanlara kavuşturulmuştur. Bu anlamda eşit bir fırsat herkes için işlemektedir. Dolayısıyla bir başkasına başka başlıktan başlık altında verdiğimiz imkan üzerinden sınavımızı kıskanmayın. Size de başka bir fark, farklı bir başlık altında bir imkan vermiş. Oradan sizi sınıyoruz demektir. Dolayısıyla herkese Cenab-ı Hak ne vermişse o verdikleri üzerinden Cenab-ı Hak'ın hoşnutluğunu aramalıdır. Neticede kazanmak istediğimiz şey Allah'ın rızası ve onun bize vaadediği, vaat ettiği cennet ise o zaman farklı başlıklardan da olsa aynı sonuca ulaşmak eşit bir fırsatın hepimizin önünde açık olduğunu gösterir. Bir ayetle bitiriyorum. Cenab-ı Hak en temel farklılığımız üzerinden dedi ki: "Ve la tetemennav" Ma faddala Allahu bihi ba'da kum ana Bazılarınıza, diğer bazılarınıza, biri birlerinize farklı farklı verdiğimiz şeyleri temenni edip durmayın. Size ne vermişsek ona bakın. Onun üzerinden Cenab-ı Hakk'ınızasını kazanmaya çalışın. Sonuçta lir ricali bu min bu. erkekler için de kazandıklarının karşılığı var. وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَكْتَسَابٍ Kadınlar içinde kazandıklarının karşılığı var. Kimi hangi rolde, hangi imkanlarla Cenab-ı Hak hayatta sunuyor. Bu ilahi takdirin eseridir. Bununla barışık olmak kulun kulluğunun ilk adımıdır. Bununla çatışmak Cenab-ı Hakk'ın kendisine, kıvırcık saç verdiyse onunla uğraşması, şöyle ayak verdi, böyle boy verdi yahut erkekliği yahut kadınlığı hayatta hangi rolde Cenab-ı Hak bizi sınıyor ise bu rol ile didişmemiz Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlığımızın başlangıcı olur ve bunu sürdürür isek bedbahtlardan oluruz. Hayatta kuşkusuz bazı rollerin bazı rollere karşı üstünlükleri vardır. Ama her rolün Allah'ın razı rızasını kazanmak üzere önüne açılan fırsat aynı fırsattır. Akulu kavli hada wa astaghfirullah ala azime li wa lakum walisaer al mu'minin. Rabbana la tu